Selamünaleyküm ve Rahmetullahi ve berekatühu. Size konuşma yaptığım yerde söylemeyi siz seviyorsunuz diye haber aldım. Onun için söyleyeyim. Şadakale'nin Edremit sahillerindeyiz. iki gündür burada çalışmalarımız var. Bizim Gümüşhaneli Dergahı'nın çok meşhur alimlerinden efendim bir zatın anması merasimi vardı. O bakımdan bu güzel yerlerdeyiz. Hava pırıl pırıl güneşli. Efendim deniz güzel. Size burada Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh'den e, rivayet edilmiş olan ve Hazreti Ali Efendimiz'e hitap eden birkaç e, hadisi şerifi okumak istiyorum. E, birincisine başlıyorum. Hazreti Ali Efendimiz'den Hatip-i Bağdat'ı rivayet eylemiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ya aliyyu ma khabe men istehar ve la men isteşar. Ya Ali aleyke bi dülce fe innel ard tasfi bil leyl ve la tasfi bin nahar. ya ali udu bismillah fe inna llaha yubariku li ummeti fi bukuriha 3 defa ya ali sözü geçiyor ben de 3 hadis okuyacağım niyetim öyle şimdi bu Hz Ali Efendimize hitaben peygamber Efendimizin e, tavsiyeleri nelermiş onları size Anlatmaya başlayayım. Niçin Hz. Ali Efendimizle ilgili rivayetleri ve hadis-i şerifleri seçtim? Hz. Ali Efendimiz'i seven insanlar çok. Özellikle bazı kardeşlerimiz Alevi diye adlandırılıyor. Yani Hz. Ali'ye bağlı, ona mensup. Ona bağlı, ona mensup olan insanlar da sevinsin. Ve Hz. Ali Efendimiz'in nasıl hareket ettiğini Efendim zihniyetinin hayatının nasıl olduğunu anlasınlar diye efendim bunları seçiyorum zaten Hazreti Ali Efendimizle ilgili e, konferanslarda vermiştim efendim burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ya Ali ma khade men istkhar istihare yapan efendim mahrum olmadı hâif ve hasir olmadı ziyana uğramadı efendim istihara biliyorsunuz bir şeyin hayırlısını istemek, aramak, e, talep etmek maalesef geliyor. Tabi insan yapacağı işler çeşitlenince hangisi daha hayırlı diye e, efendim e, şey yapması lazım, düşünmesi lazım ve e, karar vermekte bazen zorlanabilir. E, bu düşünme e, ikisi eşit gibi görünen e, veya çeşit ise 3-4 tane ise hepsi eşit gibi görünen işlerden bir tanesini e, seçme tarzında olacak. Bu bazen doğrudan doğruya istihare namazı kılıp, istihare duası yapıp geceliğin öyle uykuya yatmakla oluyor. Efendim allah Teala Hazretleri rüyada hayırlı olan tarafı göstersin diye. Tabi e, istihare e, duası ve istihare namazı kılıp da Uykuya yatmak suretiyle uykuda Allah hayırlısını göstersin e, diye düşünmek de olabilir. Uyku olmadan da insan bir işin hayırlısını e, tah, e, taharri edebilir, arayabilir. Tabi hayırlısını aramak insana çok büyük sevap kazandırır. Yani karşısına gelmiş olan çeşitli işlerden hayırlı olanını yapmak istiyor allah Teala Hazretlerinden hayırlısını istiyor. Ben hayırlısını yapayım da Allah bana sevap versin diye. Bu niyetinden dolayı zaten yaptığı işin mahiyeti sonucu e, itibariyle istedildiği e, şeyi sağlamasa bile niyeti iyi olduğu için e, büyük sevap kazanır. Hayırlısını, her işin hayırlısını aramamız lazım. Hayırlısını istememiz lazım. Hayırlısı versin diye de Allah'a dua etmek lazım. Ya Rabbi ben bazen anlayamıyorum, karar vermekte zorlanıyorum, güçlük çekiyorum. Sen bana hayırlısın Nasibet. Ben senin kaderine razıyım demek lazım. Ee, İstehare eden hâip ve hasil olmadı. Hâip ve hasil yani yaptığı işler pişman perişan Efendim sonucu her e, durumla karşılaşmak manasına geliyor. Efendim e, pişman perişan olmak manasına geliyor. İstihare eden böyle pişman ve perişan olmaz, hayır ve hasir olmaz diyor Peygamberimiz. O halde istihare etmeliyiz, hayırlısını aramalıyız. Arkasından bir cümle daha var. Vela Nedim'e menisteşar, istişare eden de hiç pişman olmaz. Nedim'e nedamet baslarından e, geliyor. Nedamet duymaz, istihare eden insan nedamet duymaz. İstişare eden insan. Şimdi demek ki bir istişare var, bir istişare var. İstişare o işi iyi bilen kimlerdir diye düşünüp o kimselere gidip o yapacağı işi sormak. Yani ben şöyle bir iş yapmak istiyorum, sizin bu üsteki görüşünüz nedir diye. Padişahlar bile, divanlarını toplarlar da, vezirler, sadrazamlar, şehirülsanlar hepsi, yani düşmanla şimdi savaşacağız, nasıl savaşalım? Nereye doğru gidelim nasıl cefa alalım istişare bu işte yani insanlarla bilen umur görmüş tecrübeli insanlara ehline erbabına işi sormak bu istişare etmek meşveret yapmak danışmak manasına geliyor danışan kimse böyle iyi bilen insanlara soran kimse yani pişman olmaz buna Allah bereket de verir şuurayı Kur'an-ı Kerim'de Allah emrettiğinden meşveret yapmayı Peygamber Efendimiz'e bile emretmiş. Ve fil emir. Sen peygambersin ama yine de istişare et danış ki bu adet olsun peygamber böyle yaptı diye Ümmet-i Muhammed de böyle yapa gelsin diye istişareyi Allah peygamber efendimize bile e, tavsiye ediyor. Neden peygamber efendimize bile diyorum ona Allah vahiy ile her şeyi gösterdiği halde yine danışarak yapma usulünü yerleştirmek bakımından Peygamber Efendimiz'e istişareyi tavsiye ediyor. Onun için biliyorsunuz bakanlıklarda da müsteşar vardır. Müsteşar nedir? Oranın daimi o bakanlıkta her şeyi en iyi bilen, en yüksek şahsiyeti demektir. Bakanlar politik makam olduğu için, siyasi makam olduğu için geliyorlar, gidiyorlar. Belki bazen Milli Eğitim Bakanlığı'nın başına bir doktor gelebiliyor, efendim bir genel gelebiliyor. Geldiği gibi geçmiş yıllarda hatırladığınız gibi. Ama müsteşarlar o meslekte yetişmiş, o işi çok iyi bilen insanlar alıyor. Ona danışıldığı zaman onlar işi doğru düzgün yapılmasında yardımcı oluyorlar. Demek ki bakanlıklarda bile var. İnsan şahsen kendi herhangi bir atılım, herhangi bir iş yapacağı zaman bu iş dini işte olabilir, dünyevi işte olabilir, evlilik de olabilir, dükkan açmak da olabilir. Efendim, herhangi bir teşebbüsünde. O işi iyi bildiğin tahmin ettiği kimselere ne yapacak danışacak, istişare yapacak, meşveret yapacak. Bu kelimeleri biliyorsunuz Şura kelimesini biliyorsunuz. Bir de istihare var, hayırlı olanı düşünmek, araştırmak. Bu şahsen de olur. Efendim acaba hangisi daha hayırlı diye düşünmek. Bir de e, özel istihare namazı kılıp, efendim özel özel istihare duasını yapıp Bismillahirrahmanirrahim uykuya yatıp uykuda efendim Allah bana hayırlısını göstersin diye olabilir. Bu da hadis-i şerifte var. Acaba istihare mi önemlidir? İstişare mi önemlidir? Büyüklerimiz, evliya Allah büyüklerimiz, alimlerimiz istişare daha önemlidir demiş. Yani yaşayan insanlarla oturup kalkıp konuşup onlarla efendim tabii bunların arasında din alimleri, müftü efendiler, bilginler de olur. Efendim konuşmak daha iyidir. Neden? Çünkü rüya efendim esrarengizdir e, rüya insanlar niçin rüya görüyor çeşitli sebeplerden görebiliyor bazen nefsani rüya görür görür yani aç yattığı zaman yemek gördüğü gibi efendim e, arzuları rüyasına akseder bazen şeytani rüya görür şeytan insanı üzmek için sapıtmak şaşırtmak için rüyasına girer o da korkunç böyle e, bir takım rüyalar olur bazen rahmani olur Bazen efendim e, melekler tarafından e, ilham olunur. Bir de rüyayı doğrudan doğruya herkes e, asıl manasını kavrayamıyor, anlayamıyor. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz e, Yusuf Aleyhisselam zindandayken arkadaşı diyor ki ben rüya gördüm. Nasıl rüya gördün? İşte başımın üstünde bir tepsi taşıyormuşum. Tepsinin e, içinde de ekmekler varmış. Kuşlar konmuş o ekmeklerden, tepsiden o ekmekleri yiyor. Şimdi tabii böyle bir rüyayı siz duysanız ne mana çıkartırdınız bundan? Ee, hani başının üstünde tepsi güzel, ekmek var, bereketli. Kuşlar yiyor, oh ne güzel, hayır hasenat oluyor falan gibi. Yani insan tabii e, rüyanın e, olaylarının yorumlamasını bir türlü yapar. Ama Yusuf Aleyhisselam diyor ki sen asılacaksın öldürüleceksin ve başının etini kuşlar yiyecek diyor e, ve öyle oluyor sonradan yani rüyanın anlaşılması da zor olduğundan rüyanın yorulması tabiri de zor olduğundan istişare daha önde geliyor peygamber efendimiz ey ali istihare eden haib ve hasir pişman ve perişan olmadı istişare eden sonunda hiç nedamet duymaz e, iyi olur hem Allah sevap verir bu, bu gibi davranışlara ben de işin sonu isabetli olur. Çünkü efendim böyle bu usulle yapılmış oluyor, danışılarak yapılmış oluyor. Aynı Hadis-i Şerif'in devamında buyurmuş ki, Ya Ali, aleyke bildülce sana e, gecenin son zamanını tavsiye ederim, ey Ali. Te'innel arda tatfi billeyli mala tatfi bin nehal. Çünkü yeryüzü gündüzlüğün e, katlanmadığı kadar geceliğin Rahat ve fazla bir şekilde katlanabilir. Buradan anlaşılıyor ki efendim yolculukmuş vazife Hz. Ali Efendimiz'e verilen. Belki askeri bir yolculuk. Belki emrinde askerler var. Peygamber Efendimiz askerleri gönderirken nasihat ederdi. Hatta uğurlardı. Yaya olarak yürüldü. Efendim dua ederek uğurlardı. Ne demiş oluyor Pey Peygamber Efendimiz Hz. Ali Radiyallahu Aleyhi efendimize yani gecenin sonuna doğru e, istifade et o vakitte yürü git diyor. Neden? Gecenin ilk vaktinde insan uy, uykulu olur, yorgun olur gündüzkü faaliyetlerinden uyusun. Tamam. Gecenin son vakti buna dülce derler Arapçada. Dülce zamanında yani seher vakti gibi efendim gecenin son zamanlarında daha efendim imsak kesilmeden önce. Hava hem serindir o diyarlarda. Efendim hem de efendim insan e, kimseye görünmeden seyahat eder karanlıktır da ortalık gecedir çünkü e, geceyi tavsiye ederim sana ya Ali diyor biliyorsunuz o vakitlerde ibadet etmek de sevaptır ama zaten bir insan Peygamber Efendimizin emriyle bir sefere çıkmışsa attığı her adımda nice sevaplar kazanıyor tabi sana gecenin sonunda yürümeyi tavsiye ederim çünkü geceliğin daha iyi yürünür demiş oluyor. Yeryüzü geceliğin katlanır, gündüz katlanmadığı kadar çok mükemmel bir şekilde katlanır geceliğin. Yani yol alınabilir demek istiyor. Onun için gece yolculuğunu tavsiye ediyor. E serin, efendim, güneş daha çıkmamış, etraf cayır cayır efendim böyle yanmıyor, e görünmüyor. Ordu sessizce karanlıkta gidiyor. Evet. E, ya Ali Uğdu Bismillah. Ey Ali Efendim, Bismillah ile erkenden yolculuğa çık. Hadi bakalım yoluna açık olsun demiş gibi oluyor Peygamber Efendimiz. Allah'a <gülüyor> uğdu bir de tabi guduven guduvel asal. Bunlar zaman isimleri. kudu <gülüyor> erken vakit demek. Erken, Bismillah diyerek Allah'ın ismiyle erken hareket et ya Ali diye. Onu da tavsiye ediyor. Feinallah'a <gülüyor> yubariku İümmeti fi bükür çünkü Rabbim Allahu Teala Hazretleri erken vakitleri ümmetime bereketli kılmıştır. Yani günün erken vakti Müslüman için önemlidir. Erken vaktinde iş yapmaya bakmalıdır, dükkânla açmaya bakmalıdır, işini yürütmeye bakmalıdır, dersini çalışmaya bakmalıdır. Efendim erkenden ev işlerini yapıp hanım efendim bitirmelidir. Erkenden bitirdi mi? Tamam. Ondan sonra rahat eder. Erken vaktinde bereket vardır. Onun için biz Müslümanların günlük programlarında, günlük yaşamlarında sabah namazında kalkmak vardır. Sabah sabah namazından sonra işrak vaktine kadar güneş daha yeni doğarken dualar ederek, tesbihler çekerek, ibadet ederek vakti değerlendirmek, Allah'a böyle iltica ederek, niyaz ederek güne başlamak vardır. Adet böyledir, Efendimiz'in adeti böyledir. Ondan sonra da erkenden işlere koyulmak. Çok ergen vakitte adet köylerde filan böyleydi. Yani tarlasına gidecek insan daha böyle erken vakitte tarlasına varmış olurdu. Epeyce de bir iş yapmış olurdu. Erkenci de bitirir. Efendim çarşıya, pazara, panayıra giden insan da erken giderdi. Sabah namazından sonra tezgahlar açılırdı. Herkes alışverişini yapardı. Öyle ki öğle vaktine doğru işler bitmiş olurdu. Akşamleyin de herkes köyüne, efendim Arabistan'daysa Efendim, kabilesine dönmüş olsun diye e, uygun da olurdu böyle olmasa. Allah bir de manevi bakımdan hayır veriyor, bereket veriyor, bolluk veriyor erken başlanan işlere. Şimdi bu hadis-i şeriften çok çok güzel bilgiler e, almış olduk. Biz de öyle yapacağız. Ne yapacağız? Bir istihare yapacağız. Önümüze gelen işlerin hayırlı olanını bulmaya, anlama yapmaya çalışacağız. Çünkü o zaman çok sevap var. İstihare duası yapacağız, istihare namazı kılıp gece uykuya yatıp tereddütlü olduğumuz konulardan hangisi daha hayırlıdır diye e, rüyadan işareti almaya da gayret edeceğiz. Ama istişare diye de bir müessese, bir usul var. İstişare edeceğiz. Yani iyi bilen, akıllı uslu, gün görmüş, tecrübeli, sevimli, efendim alim, fazıl, kamil kimselere, e, o işi iyi bilen ustalara, mütehassıslara Yapacağımız işi soracağız, istişare ve istihareyi öğrenin, hayatınızda tatbik edin. Bir de e, yolculukları efendimiz e, Suudi arabistanın şimdi oraya gidenler bilirler halini. E, şimdi mükeşfeler var, çeşitli aletler var. Eskiden onların hiçbirisi yoktu, arabalar yoktu. Arabaların içinde efendim e, iklim e, e, havayı soğutan cihazları açıyorsunuz efendim mükeyif diyorlar Araplar, klima cihazı diyorlar Avrupalılar çatır çatır dışarıda e, böyle her taraf kaynatsa bile sıcaktan arabanın içinde serin serin gidebiliyorsunuz eskiden öyle değildi onun için gecenin e, dinlendikten sonraki vaktinde kalkıp erken erken gece vaktinde daha sıcak bastırmadan güneş doğmadan hatta sabah namazına vakti girmeden hareket etmeyi efendimiz Seyahat etmeyi tavsiye ediyor, seyahati öyle yapmayı. İsra ve mucize, e, İsra ve Miraç mucizesi münasebetiyle siz de duymuşsunuzdur, anlatılmıştır. İsra, efendim, Arapça'da ne demek? Geceliğin seyahat etmek demek. Sübhanelezi Esra, ayet-i kerimesinin izahında, hani Mekke'den e, Kudüs-ü Şerife kadar, Geceliğin seyahat ettirildi Peygamber Efendimiz götürüldü ilahi vasıtalarla oradan da miraca çıktı ya işte oradan da hatırlarsınız gece yolculuğu yapmak Bu tatlı ve güzel bir yolculuktur Yıldızların altında Efendim püfür püfür tatlı rüzgarlar eserken çok nefis olur. Bu tavsiye ediyor peygamber Efendimiz bir de işe erken başlamayı Efendim güne erken başlamayı tavsiye ediyor Şimdi bazı insanlar bu devirde ne yapıyorlar? Nasıl yaşıyorlar? Geceliğin poker oynuyorlar. Efendim toplantı yapıyorlar. Dans oluyor, balo oluyor, çay oluyor vesaire. Efendim geceyi harcıyorlar. Uykusuz, karanlıkta sigara dumanları arasında efendim geceyi harcıyorlar. Sabaha doğru perişan bir vakit, e, şekilde evlerine giriliyorlar, yatıyorlar. Müdür de olsa, memur da olsa, patron da olsa efendim dalıyor, perişan bir şekilde uykuya 10'da 11'de öğleye doğru kalkıyor. Bu e, İslami örfe adete aykırı bir durum haline gelmiş oldu şimdi Türkiye'de. E, erkenden çarşıya gitseniz bütün dükkanları kapalı görürsünüz. Çünkü gece hayatı var. Gece eğlenceleri var. Gecesini harcıyor da asıl sabahın bereketli zamanlarını maalesef kaçırıyor şimdi insanlar. Biz ne yapalım? Biz erken hareket edelim. Erkenden eğer esnaf isek bizim dükkanımız açılmış olsun. Gelen bizi bulsun, alışverişi biz yapalım. Bereket var. Allah bereket veriyor. Mübarek kılmış o zamanı, o faaliyeti. Biz erkenden işimizi bitirelim de akşam namazından önce de evimize dönelim. Erken kapayalım, evimize dönelim. Akşam namazı vaktinde evde olmak iyidir. Çünkü oruçluysa orucunu açacak. Namazını kılar, ondan sonra orucunu açar. Bizim rahmetli validemiz Bizlere anlatırdı Böyle sabahleyin başımıza gelirdi Aman çocuklar erken kalkın Namazınızı vaktinde kılın Derdi melekler gelirlermiş Küçük çocuklara bile Efendim işte Kalkmadı Güneş üstüne doğdu Namaz vaktinde uyanmadı Uyudu kaldı filan Onların kısmetlerini Veremiyorlar çünkü kalkmadı Bereketten mahrum kaldılar Onların kısmetlerini derdi rahmetli annem götürürler erken kalkan Hristiyan çocuklara verirler derdi bize de kıskanırdık yani böyle ikimiz şey yapardı böyle kıvrılırdı vay bizim kısmetler kalkmazsak Hristiyan çocuklara gayrimüslim çocukların erken kalkanlarına verilecek diye yahut yataktan Bismillahirrahmanirrahim hop efendim kalkardık ama yani nereden duyduysa rahmetli validemiz duymuş ama. E Görüyorsunuz işte yani Avrupa'yı Amerika'yı giden kardeşlerimiz artık çok artık çok meçhul değil onların şeyleri çok erken kalkarlar. Ben bir ara 6 ay Almanya'da bulundum da çocuğum ilk okula gidiyordu. Emin olun karanlıkta e, servis arabasına hizmet arabasına binerdi. Karanlıkta daha böyle ortalık kap karanlıyken ilk okula öyle giderdi ilk okulun birinci sınıfındaki çocuk. Düşünebiliyor musunuz ne kadar erken kalkıyorlar? Nasıl çalışıyorlar harıl harıl harıl harıl Tabi çalışınca erken kalkmayan Müslümanların kısmetleri, bereketleri de onlara gidiyor. Kanun böyle Allah'ın e, kanunu böyle o halde biz de erken kalkalım ve erken hareket edelim. Hz. Ali Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz tarafından yapılmış nasihat, onun da bize rivayetiyle bu güzel şeyleri öğrenmiş olduk. Bir de dua tavsiye etmiş Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'e. İkinci olarak onu okuyacağım. Bunu da kağıt kalem olur da yanınızda yazarsanız bu duayı e, okursanız istifade edersiniz. Ya Ali'yü Ela uallimuke duaen ted'u bihi levkâne aleke misle adedi zerri zünuben legufuretleke ma ennehu mağfurun leke kul Allahümme la ilahe illa entel halimul kerim tebarek de subhaneke rabbil arşil azim. Ne kadar kısa. Şimdi ben biraz da kelimelerini izah ederim. O arada kaleminizde beyaz kağıda bu güzel duayı besmeleyle yazarsınız. Ne buyurmuş Peygamber Efendimiz? Ya Ali, Ey Ali, Ben sana bir dua öğreteyim mi? Ki... Kedû bihi onunla el açıp dua et de Yani ben öğreteyim de sen de onunla dua et. Senin öğrenip de onunla dua edeceğin bir duayı sana öğreteyim mi? Ee, öğretecek ama niçin öğretiyor bu duayı? Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Levkane aleke misle adedi zerri Senin üzerinde Efendim zerreler adedince günah olmuş olsa Le gufret leke. Bu günahlar bu duayı okursan mağfiret olmayacak. Serreler adedince efendim günahın olsa bile bu duayı okudun mu affolacak Ama bir de iltifat buyuruyor. E, halini söylüyor Hazreti Ali Efendimizin. Ma ennahu mağfurun leke. Zaten seni Allah affetmiştir. Yani Hazreti Ali Efendimiz küçüklüğünde İslam'a girmiş. Küçüklüğünde çocukken İslam'a girmek ve İslam'ı yaşamaya başlamak çok önemli Hz. Ali Efendimiz çocukken Müslüman oldu tertemiz olarak büyüdü Allah'ın arslanı olarak büyüdü ama küçükken de efendim yani böyle bir cahiliye çağı idrak etmeden efendim gafillik cahillik çocukluk delikanlılık efendim hata günah isyan bir şey yapmadan İslam içinde neşvi nema buldu gelişi büyüdü Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki bir insan böyle küçükten itibaren gençliğinden Müslüman olarak yetişirse meleklerden üstün olur. Allah meleklere böyle e, ibadet ehli günah işlemeden yetişmiş gençleri gösterir. Onları över. Onlarla övünür diye hadis-i şerifler var. Onun için çocuklarımızı böyle küçük yaşta Müslüman olarak yetiştirmemiz lazım. Hiç günahlara bulaşmadan Hata kusur efendim isyan vesaire yapmadan gençlikleri geçsin delikanlılıkları geçsin efendim ibadetleri ihmal etmeden efendim büyüsünler. Küçükten beri hayatları pırıl pırıl hiçbir noktasında eksik gelik olmadan geçmiş olsun. Çocuklarımızı biz geç eğitiyoruz geç kalıyor çocuklar. Yani çocuklar daha çocuktur diye onların üzerine eğilmiyoruz. İlkokul bitiyor, ortaokul bitiyor. Ondan sonra hadi bunları Müslüman yetiştirmeye çalışalım diyoruz ama... ...o zamana kadar birçok alışkanlıkları kazanmış olduğu için onlardan kurtarmak zor oluyor. Bir de bülü uçağına erdiği zaman melekler sevaplarını, günahlarını yazmaya başladığı için... ...artık defterlerine bir sürü günah yazılmış oluyor. Efendim vebal altında kalıyorlar. Sorumluluk çağından önce... Onların hazırlanmaları lazım. Sorumluluk şu nedir? 7 yaşında namazı emret. 10 yaşına geldiği halde hala kılmıyorsa vur diye Peygamber Efendimiz e, terbiyede efendim böyle terbiye edilmesini söylediği için 7 yaşında yani ilkokula girdiği çağdan çocuğun namaz kılması lazım. 1. sınıftan itibaren eee 3. sınıftan sonra artık babası biraz da sertleşecek. Niye kılmıyorsun bakayım sen? Allah'ın kulu değil misin demesi lazım. İslam'ın emri bu. Tabii 12 yaşında ilkokul bittiği zamanda falan akıl ve baliz oluyor çocuk. Akıl ve baliz olunca da sevaplar, günahlar yazılmaya başlanıyor. Ondan önce sevaplı şeyleri, ibadetleri, günahlı şeyleri, hataları, kusurları çocuğa öğretmek lazım. Ana hatlarıyla özet olarak teferruata boğmadan efendim bilgileri Kısaca öğretmek lazım. Evladım şöyle bakayım hırsızlık ne? Hırsızlık büyük günah babacığım. Şöyle bakalım evladım yalan söylemek ne? Yalan söylemek büyük günah babacığım. Şöyle bakalım evladım namaz kılsa da olur mu? İnsan kılmasa da olur mu? Yani günde beş vakit çok geliyorsa bir vakit indirse olur mu filan? Olmaz babacığım. Allahu Teala Hazretleri namazı mü Müslümana günde beş vakit vazife eylemiş namaz dinin direğidir müminin miracıdır namaz farzdır çok sevaflıdır çok kıymetlidir bir insanın evinin önünde akan nehir gibidir Pırış pırıl pırıl şırıl şırıl tertemiz bir nehir gibi oraya giren insanın tozu toprağa teri pası kalır mı kalmaz namaz onun gibidir babacığım namazı kılmak lazım Heh. bak çocuk güzel öğrenmiş küçük yaşta öğrenmiş namazı farz biliyor Yalanı günah biliyor. Efendim işte bunun gibi böyle anahtarıyla öğretmemiz lazım. Hz. Ali Efendimiz öyle yetişmiş, öyle büyümüştü. Onun için buyuruyor ki Peygamber Efendimiz burada. Senin diniz, e, şey zerreler adedince günahın olsa bu duayı ettin mi mağfiret olunur. O günahlar silinir, mağfiret olunursun. Zaten günahların yok ama zaten günahların affedilmiş. Ama yine bu duayı öğren diyor. Yani Hz. Ali Efendimiz'e bir iltifat bu. Onun ne kadar iyi bir Müslüman olduğunu Peygamber Efendimiz böylece ifade etmiş oluyor. Gelelim duaya. Dua ne? Kul de diyor. Kul de manasına, söyle manasına emir. Dua ne? Allahümme. La ilahe illa entel halimul hakim. Allahümme çok önemli bir hitap şeklidir Arapçada. Ey benim Allah'ım Rabbim demek ama Araplar bu sözü çok böyle korka korka, çok hürmet ederek kullanırlardı. Yani önemli bir söz. Allahümme ey benim Allah'ım. La ilahe illa ente. Senden başka ilah yok. Sadece sen varsın, tapılacak Yaradan sensin. İbadet edilmeye efendim ee, layık şahesi olan sensin. Ancak sana ibadet edilir. Senden başka ilah yok. El halimul hakim. Halimsin, hikmet sahibisin. Yani allah Teala Hazretleri ilim sahibidir. Yani hemen kızmaz, gazap etmez. Hikmet sahibidir. Yaptığı her işi hikmetle yapar. Halimsin demek de yani ya Rabbi bana halim davran demiş oluyor tabi insan. Hikmet de tabi bir şeyi yerleyince usulünce sağlam ve kusursuz güzel yapmak demek. allah Teala Hazretleri hikmet sahibidir, halimdir diye onu söyleyerek onun birliğini ne başlamış oluyor duada Allahu la ilahe illa entel halimul hakim kısa Allahu la ilahe illa entel halimul hakim görüyorsunuz duada hemen şunu istiyorum demiyor met ediyor Allahü Teala Hazretlerine Allahü Teala Hazretlerine metü senada bulunuyor tebarek de yani sen mübarek oldun ya Rabbi efendim her şeyin e, hayırlı ve kutlu Subhaneke seni her türlü hatadan, kusurdan, eksiklikten, yanlışlıktan münezzeh bilirim. Sen senin hiç hatan, kusurun e, bahis konusu olmaz, acizliğin olmaz. Rabbül Arş'ül Azim. E, Ulu Arş'ın da sahibisin. Allahu Teala Hazretleri Arş-ı Azam'ın e, sahibidir. Arş-ı Azam nedir? Allahu Teala Hazretlerinin arşı öyle bir büyük yaratık ki Allah'ın yarattığı öyle bir şey ki arş bu semaları ve yeryüzünü Allah'ın kürsüsü kuşatıyor. Allah'ın kürsüsü vesaire kürsi semavat ve ne kadar büyük anlayın bütün bu semaları ve arzu kuşatıyor. Ama Arş azamın yanında kürsü son derece küçük kalıyor. Yani bir efendim damla gibi kalıyor denizde. O kadar küçük kalıyor. Arş azam o kadar büyük. Arş Arapçada e, taht demek yani Allahu Teala Hazretlerinin e, saltanatının efendim tahtı e, manasına ama mahiyeti nasıl Allah bilir tabi insan ne görebilir ne kavrayabilir ne büyüklüğünü hakkıyla anlayabilir Arşı ağzam büyük arş, arş o işte onu söylüyor Tebarette sen e, Subhanekesini tenzih ederim. Sen arşu azimin Rabbisin sahibisin demiş oluyor. Dikkat ederseniz bu duada kutlu bir takım sözler var ama bir istek yok gibi. Yani ya Rabbi bana şunu yap bunu yap demiyor. Ha, bir insan Allah'ı kutlu sözlerle kullanarak kutlu sözlerle över över ama hiçbir şey istemezse allah Teala Hazretleri onu istediğinden alasına Kavuşturur, ona istediğinden alasını verir. Allah'ı hakkını hakkını vererek, e, kelimeleri güzel e, kullanarak e, methettiği zaman insan çok büyük lütuflara, ilahi lütuflara mazhar oluyor. Burada da o durum var. La ilahe illa entel halimul hakim, tebarekte subhaneke rabbil arşil azim. Yani sen arşi azım sahibisin, her türlü nokşandan münezzefsin. Her türlü bereketin sahibisin, bereketi vericisisin, kutlusun. Ya Rabbi hikmet sahibisin, halimsin, senden başka ilah yok. Sözleri sadece bunlar allah Teala Hazretlerinin şanına övgülerdir. Ama bu övgüleri söyleyince Allah seviyor, günahları zerreler adedince bile olsa bir kulun affediyor. O halde affı mağfiret olmak için bu duayı ezberleyelim. Hazreti Ali Efendimiz'den. Rivayet edilmiş Hz. Ali Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği bir dua. Gelelim 3. Hadis-i Şerife. Hz. Ali Efendimiz'den İbni Asakir e, rivayet etmiş. O da büyük bir alim. E, bu da biraz e, derin manaları ihtiva ediyor. Kısa cümlelerin altında derin manalar var. Okuyalım. Ya Ali innel İslam'a uryanun. Libasuhut takva ve riyashuhu'l hüda ve zinetuhu'l haya ve imaduhu'l vera ve melakuhu'l amelus salih ve esasu'l islami hubbi ve hubbi hub ehli beyti.'' ''Ya Ali!'' diye hitap ediyor Peygamber Efendimiz. Tabi özel olarak Hz. Ali Efendimiz'e bir hitap ve nasihat tabi ona büyük şeref geliyor. İnnel İslam'a Uryan'ın İslam, insanın Müslüman olması çıplak bir olaydır. Uryan ne demek? Elbisesiz, çıplak. Kiril çıplak bir olaydır. Yani ben Müslüman oldum. Allah'ın varlığına inanıyorum. Peygamber Efendimizin Peygamber olduğuna inanıyorum. Tamam, çıplak bu. Yani yalın bir Efendim inanç. Yani çıplak insan nasıl ayıp olursa bakılmazsa o da sakınırsa kendisine bakılması istemezse utanır sıkılırsa sadece Müslüman olmak da yetmez çıplak insan gibidir liba şuhut, takva İslam'ın Müslümanlığın kemali güzel olması için takva sahibi olması lazım insanın yürüyen bir insanın çıplak bir insanın elbise giydiği zaman oh rahatladı gibi hele elbisesi güzelse daha rahatladığı gibi bir de övündüğü gibi bu Çıplak olan İslam'ı çıplak bırakmamak lazım. Takva elbisesini üstüne giymek lazım. Yani insan Müslüman olmalı ama takvalı Müslüman olmalı. Takvalı Müslüman ne demek? Takva ne demek? Ee, haramlardan, günahlardan, Allah'ın kahrına, gazabına insanı uğratacak şeylerden sakınıp çekinmek demek. Yani Müslüman'ın, e, müminin zihniyeti nasıl olacak? Aman Allah sevmez, Allah'ın karnına gazabına uğrarım, cehenneme atılabilirim, ahirette hesaba çekilirim, başım derde girer diye haramlardan, günahlardan sakınacak. Mesela e, zulüm yapmıyor, hırsızlık yapmıyor, haksızlık yapmıyor, rüşvet almıyor. Efendim, her işine dikkat ediyor. Aman ben istemem diyor. Bulduğunu teslim ediyor. Şimdi bizim e, köyümüzden bir haber size. Ben dedim ki dedem bir çeşmeyi çok severmiş. Hadi şu çeşme Toprak altında kalmış yeni yol yapılınca kaynağını bulalım efendim kazalım kaynağını bulalım oraya yeniden bir çeşme yapalım suyu tatlıymış köylü işsin sevap olsun hayır olsun filan dedik. İki tane işçi çalışırken kazmayı vururken bir eski sigara e, tablası bulmuşlar tütün tablası yani şöyle e, bir parmak kalınlığında el kadar efendim bir şey oluyor bundan tütün konulurdu kağıt konulurdu eskiden. Efendim, tüttünüz zararlarlı işlerlerdi. Allah kurtarsın. Sigarayı tiryakilerini teşvik etmek istemiyorum. Çok tehlikeli bir alışkanlık. Sonunda çeşitli hastalıklar çıkıyor. Sigara tablası bulmuş kazarken eline almış ama tabi toprağın altında kaldığı için tablo madeni. Hepsi çürümüş. Hadi eline alır almaz dağılınca Şangır yerlere 38 tane altın. İngilizlerin altını, Osmanlıların altını tarihi değeri olan böyle 38 altın demek ki. Tegara taplasına koymuş adamın birisi kaç yıl önce kim bilir kuşağına mı koydu cebine mi koydu atla mı gidiyordu yaya mı gidiyordu oralarda düşürmüş demek ki belki de gömdü ee, ama gömse e, herhalde biraz daha başka tedbir alır anlaşılan düşürdü oralarda e, bu e, köylü bulmuş efendim almış dost soru muhtara getirmiş muhtar da hükümete teslim etmiş bakın yani nasıl Temizlikten oluyor bu. Yani sevdim ve ısındım ve acıdım yani. ihtiyacı da olan bir işçiymiş. Ama götürüp veriyor. İşte Müslümanın takvalı olması lazım. Yaptığı şeyde her şeyin helal olmasına, güzel olmasına dikkat etmesi lazım. İslam çıplaktır. Bunun elbisesi takvadır. Ve riya şuhul hüda. Elbisenin de üstüne çeşitli... Şimdilerin, ...şimdikilerin aksesuar dediği... ...efendim böyle takılan şeyler olur... ...efendim... E, ...elbise onunla tamam olur... ...veyahut elbise mesela... ...bir enter giyer de insan tamam olur... ...üstüne bir de ceket giyer... ...o da şu işe yarar... ...efendim bir şey daha giyer... ...o da bu işe yarar... ...yani elbiseler kat kat oluyor... Evet. ...efendim bu üst elbiseleri de... ...hüdadır... ...yani... İdayet yolunda yürümek doğru yolda, efendim böyle e, sağlam bir şekilde yürümektir. Bu da e, İslam'ın takva elbisesi giymiş İslam'ın, efendim üstüne ikinci bir zarafet, efendim katkısı e, elbiseleridir. Ve zine tühül haya e, İslam'ın ziyneti de hayadır. Tabii insan bir elbise giyer, bir katta elbise üstüne giyer, mesela gömlek giydiyse üstüne ceket giyiyor şimdiki insanlar. Bir de tabii kadınsa efendim şey takıyor, yüzük takıyor, bilezik takıyor, gerdanlık takıyor, çeşit çeşit göğsüne broş dediğimiz e, çeşitli böyle kıymetli şeyler takıyor. Erkekler de tabii kendilerine göre çeşitli e, zinet vabında e, çeşitli şeyler kullanmışlar tarih boyunca. Kılıç, kemer, efendim, tokalı, mokalı şeyler böyle e, kullanmışlar. Ha, hayal sahibi olacak Müslüman. Yani Takvar sahibi olacak, hidayet sahibi olacak, dost soru yolda yürüyecek ve utanç sahibi olacak yani utanmaz, arlanmaz, ar damarı çatlamış, yüzü efendim Fransız köle gibi kallığın ne söylesen yüzüne tükürsen yağmur yağdı sanıyor filan derler hani böyle bazı insanlar ya sen utanmıyor musun bu ifadeden gülüyor Allah Allah çok utanacak şey yatardı gülüyor öyle olmaz Müslüman hayal sahibi olacak ve imadu ve yani İslam'ın direği bu da çok önemli olan bir şey vera, vera ne demek şüpheliden bile kaçınmak yani Müslüman iyi o kadar dikkatli titiz Müslüman olacak ki haramlardan günahlardan kaçınacak bir de bazı şeyler şüpheli tereddütlüyse ihtiyaten onlara da yaklaşmayacak lokması helal olsun yaptığı iş sevap olsun diye dikkat edecek bu, bu da direğidir İslam'ın ve melakuhu el amelü salih efendim bir şeyin e, efendim e, onunla e, sağlam olabildiği şeye ne derler Melaki derler. E, İslam'ın şeyi de e, kıvamı da e, onunla ayakta durduğu şey de nedir e, el amelü salih ha ameli salih'tir yani insan kuru kuruya müslüman dediği zaman yetmiyor Kuru kuru müslüman demek kafir değil. Ne yapacak? Takva sahibi olacak. Ne yapacak? Hidayet üzere yürüyecek. Ne yapacak? Haya sahibi olacak. Ne yapacak? Şüphelilerden bile kaçacak. Ama ay, İslam'ın ayakta durması, kıvamı efendim onun ayakta durduğu en esaslı mesele ameli salih'tir. Yani salih icraatı olacak. İyi icraatı ola, olacak. ...icrasız Müslümanlık olmaz... Eğer ben Müslümanım elhamdülillah kalbim temiz... ...e icraatın ne... ...Müslümanlara faydalı ne iş yaptın... İnsanlığa, toplumuna faydalı neyin var... ...icraatın ne... İbadetin var mı, hayırın var mı... ...hasenatın var mı, sadaka-ı cariye... var mı, sırf kendi nefsini için mi yaşıyorsun... ...yoksa başka insanlara da faydalı bir şeyin var mı... ...ahirete yararlı işlerin var mı... ...tembel mi duruyorsun, çalışkan mısın... ...amel-i salih sahibi olacak... Çalışkan olacak Müslüman. Bakın efendim e, ne kadar önemli şeylere temas ediyor Peygamber Efendimiz. Bu zamanın insanlarının da çok içine düştükleri bazı hataları böylece biz de mukayese ederek anlatmış oluyoruz size, söylemiş oluyoruz. Efendim ben Müslümanım deyip de durmak yok. Namazlarını kılacak, oruçlarını tutacak, zekatını verecek, hac vazifesini yapacak, hayır hasenat yapacak, efendim hayırlı hizmetlere koşturacak. Sabahtan akşama kahvede oturuyorlar. Maalesef bizim memleketimizde de öyleydi. Oturur. Sabahtan akşama sabahleyin gelir, kerevete oturur, kahvenin sandalyesine oturur. Efendim konuşur boyuna. Ne oluyor? Bugün ne yaptın? Sabahtan akşama konuştun. Yani e, bir sürü insan aylak geziyor. Ama şu tarafta çukur var. Doldurulmamış. Bu, bu tarafta duvar yıkık yapılmamış. Şu tarafta efendim çeşitli işler var. ...yapılmamış olmaz... ...yani çalışacak Müslüman... ...sabahtan akşama çalışacak... ...boş durmayacak... ...rahmetli kayınvalidem... ...hiç boş durmazdı... ...illa bir iş yapar... ...ya mutfakta çalışır... ...ya dikiş diker... Ya ...bir e, yün, e, şeyi söker... ...yumak yapar... ...yeniden diker... ...oya yapar... E, ...gözünde gözlüğü... ...daima çalışırdı... ...eski insanlar çalışkandı... ...efendim şimdiler... ...boş durmaya... ...bayılıyorlar... Bak, ...sabahtan akşama kadar... ...kahvede boş... Efendim bilmem evde boş yan gelip yatmayı hiçbir şey yapmamayı seviyorlar. Hiçbir şey yapmamak korkunç bir hastalık. Çalışacak sabahtan akşama çalışacak. Hiçbir şey yapmamak olur mu? Yollar bozuk, efendim, evler bozuk, kirli, paslı, banyoda bir sürü yapılacak iş var. Musluklar akıyor, yüz numara hatalı vesaire. Evinde bir sürü iş var yapmaz. Kendine ait iş. Kendisinin bir sürü işi var yapmaz. Topluma ait işler var yapmaz. Mahalleye ait işler var yapmaz. Olmaz. Çalışkan olacak. İslam e, çalışmayı emrediyor. Ve esasül İslami İslam'ın temeli de Hubbi Müslüman'ın beni sevmesidir. Resulullah'a aşık olacak. Benim sevgim. Bana muhabbet beslemektir. Ve Hubbu Ehli Beyti. Benim Ehli de sevecek. Peygamber Efendimiz'in Ehli kimlerdir? Efendim Ailesi efradıdır, çocuklarıdır, mübarek zürriyetidir. Hazreti e, Peygamber Efendimiz'in soyundan gelen seyitler şerifler, mübarek insanlardır. Peygamber Efendimiz'in izinden giden, efendim, onun mare, manevi ilimlerini efendim tevarüz etmiş, almış, e, Allah'ın dinine hizmet etmekte olan mürşid kamillerdir, alimlerdir, fazıl insanlardır. İşte onları da sevmek dinin esasıdır. Sevgi olacak Resulullah'a sevgi olacak Alimlere mürşidi kamillere Peygamber Efendimiz'in Mübarek sülalesine Karşı sevgisi Muhabbeti olacak bir Müslümanın Bu da İslam'ın temelidir diyor Bu hadis-i şerifi iyice Hatırınıza tutun buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İslam çıplaktır Bunun elbisesi takvadır Üst elbisesi Efendim hidayettir e, süsü ziyneti hayadır direği, teme, e, direği vera sahibi olmaktır Efendim kıvamı e, salih amel işlemektir ve temeli esası da beni sevmektir ehli beytimi sevmektir o halde biz ne yapacağız takva ehli müslüman olacağız haramlardan günahlardan kaçacağız hidayet yolu üzerinde yürüyeceğiz hidayet yolunu terk etmeyeceğiz yanlış yollara sapmayacağız gayrimüslimlere benzemeyeceğiz efendim Resulullah'ın yolundan Kur'an yolundan yürüyeceğiz haya sahibi olacağız çünkü haya İslam'ın zineti, vera sahibi olacağız şüphelilere yanaşmayacağız belki günahtır diye ihtiyatlı davranacağız efendim ameli salihi hayırı hasenatı ibadeti taatı yapmayı bırakmayacağız daima çalışacağız dünya ve ahiret işlerine ibadetlerine hayırlarına Çalışacağız, koşturacağız ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi seveceğiz. Onun sevgisini gönlümüze yerleştireceğiz. Gece gündüz salatu selam edeceğiz, gözyaşı dökeceğiz. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyerek sevgimiz böyle coşacak, taşacak. Bir de Resulullah'ın ehl beytini, soyunu, sopunu, izinden, yolundan gidenleri, efendim, neslinden gelenleri efendim seveceğiz, ee, onlarla bütünleşeceğiz, onların etrafında toplanarak efendim hayırlı faaliyetleri Allah'ın böyle sevgili kullarıyla beraber yapacağız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu, Cuma'nız mübarek olsun, Allah nice mübarek günlere sıhhat afiyetle eriştirsin, Resulullah Efendimizin şefaatine ve ahirette komşuluğuna cümlenizi nail eylesin.